Şehirler senin elimle fethedildi. Sonra şunları şunları yaptın. Hazreti Ömer radıyallahu anh der ki, ben kurtulmak istiyorum. Benim tasam sevap ve günah değil. Zeynel Abidin Ali bin Hüseyin radıyallahu anh abdestini aldıktan sonra kendisini bir titreme tutardı. Kendisine bunun sebebi sorulunca şöyle derdi: Yazıklar olsun size. Kimin karşısında kıyama durup namaz kılacağımı, kime münacaatta bulunacağımı bilmiyor musunuz? Ahmet bin Hanbel radıyallahu anh şöyle der. Allah korkusu beni yiyip içmekten alıkoyuyor, iştahım kalmıyor. Bukhari ve Müslim rivayet eder.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 Ebu Süleyman Eddarani radıyallahu anh şöyle der. Allah korkusu bulunmayan her kalp harabe bir haldedir. Çünkü Cenab-ı Celle Celaluhu şöyle buyurur. Allah'ın azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın mühlet vermesinden emin olmaz.